يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها هذا الجنه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yusluh lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fazan azima. Amma ba'd. Fa astaqal hadith kalam Allah wa khayra al-hadi hadi Değerli kardeşlerim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 اَلَمْ تَرَا كَيْفَ اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ bi بِيَصْحَابِ الْف۪يلِ Rabbinin fil sahiplerine nasıl yaptığını görmedin mi? اَلَمْ يَجْعَالْ كَيْدَهُمْ fi تَضِل۪يلِ Allah onların tuzaklarını, Allah onların hücumlarını başa çıkardı. Tuzaklarını, kurduğu tuzakları, oyunlarını adeta başlarına geçirdi.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 Yahut yenilmiş ekin yaprağına çevirdi. Subhanallah. Allah Azze ve Celle işte böyle evini, Beytullah'ı böyle korumuştu. Kureyş'e olan fazileti, Allah Azze ve Celle'nin Kureyş'e olan bu ayrıcalığı, Allah Azze ve Celle dilediğine dilediği şey verir. Belki fadlullah yü'ti yaşa. Allah, bu Allah'ın fazladır. Lütfudur. Onu dilediğine verir diyor. Lakin bu, haşa ve kella. Allah'ın zulmünden dolayı değildir. Allah bilakis adildir. وَمَا كَانَ رَبِّكَ بِزَلَّامِ لِلْعَبِيدِ Allah kullarına karşı zulmedici değildir. Lakin kullar kendi nefislerine zulmederler. Allah Azze ve Celle adildir. Allah,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 e, münasebetinden dolayı. İlafi <gülüyor> Kurayiş'in Kurayiş'e Kurayiş kavmine, Mekke ahalisine kolaylaştırdığımız için, İlafi <gülüyor> sahip, onlara yaz ve kış yolculuklarını kolaylaştırdık. Femya budur Rabbet el Beit. Yani bütün bunlardan sonra, bu Kurayiş de artık bu beytin Rabbine, yani Mekkenin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 Nihayetinde Araplardan bir genç gidiyor. Bir rivayete göre geceleyin şeye giriyor kilisenin içerisine ve oraya ab şeyin e, abdestini yapıyor, büyük abdestini yapıyor. <gülüyor> Bunu sabah Ebre'ye Ebre'ye haber veriyorlar. "Falanca kimselerden falan kimse geldi, böyle böyle yaptı." diyor. Ondan Ebre'ye Ebre'ye kızıyor ve yemin ediyor. Bir başka rivayete göre ise Mukatil bin Süleyman'ın rivayetinde Kureyşli bir grup genç o kiliseye giriyorlar ve onun ortasında yani kilisenin içerisinde ortasında bir ateş yakıyorlar ve kilise tamamıyla yanıyor ve yıkılıyor tamamen çöküyor nihayetinde Ebrehet az önce de ifade ettiğiniz gibi yemin ediyor yani Mekke'ye gideceğim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 Mekke'ye olan o hücumunu, saldırısını haber alan e, bazı gruplar, Yemenlilerden bir grup, hemen e, asker toparlayıp Ebrehe ile savaşmaya, cihada teşvik ediyorlar. Nihayetinde Ebrehe ile bir grup karşılaşıyor ama Ebrehe onları hemen hallediyor. Onları yenilgiye uğratıyor. E, yenilgiye uğrayınca da o başlarındaki adamı da esir alıyorlar. Nihayetinde o adam e, Ebrehe'yi Ebrehe Mekke'ye götürmek üzere e, rehber olarak e, kullanılıyor. Sonra Husam denilen bir bölgeye geldiklerinde yine e, bir grup Nefil bin Habib el Husami adında e, bir adam ve onun beraberindekiler yine Ebrehe ile savaşıyorlar. Ebrehe onları da ezdimete uğratıyor. Onları da yenince e, bu adam da Nefil bin Hubeyb el Hussami'de onlarla beraber rehberlik yaparak Mekke'ye devam ediyorlar. Sonra Taif'e yaklaşınca Taifliler de Ebrehe'ye dalga hukuk dan dolayı yalakalık yaptıkları için ondan sonra ona e, karşı çıkmıyorlar. Ondan sonra e, onunla yani Ebrehe ile savaşmaktan geri durup Ki onların yanında Lat adında putları var. Kendilerine zarar vereceğinden korktukları için ona karşı çıkmıyorlar. Ve hatta Ebu Raggal adında birisini de rehber olarak veriyorlar. Mekke'ye götürmesi için. Nihayet Ebrehe ve ordusu Mekke yakınlarına geliyor. Mekke yakınlarına gelince al-Muttalib'e ait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 Sonra <gülüyor> Abdulmuttalib Elçi ile birlikte İbrahim'in yanına geliyor. İbrahim'in yanına geliyor. İbrahim şey, eee İbrahim diyorum. Abdulmuttalib böyle çok e, güzel, ondan sonra boylu, pas, boylu poslu ve dikkat çeken bir fiziğe sahip bir insanmış. İbrahim'in yanına gelince İbrahim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 Bu evin, sahibi, Kabe'nin sahibi ise diyor Allah azze ve Celle, yani Allahu Teala'dır, Allah'tır. Onu diyor koruyacak. Ona engelleyecekler diyor. Sonra da Abdulmuttalib Abdulmuttalib Kabe'nin halkasına tutunuyor. Bir rivayete göre de diğer Kureyşlerin ileri gelenleriyle birlikte dua ediyorlar Allah'a kendi evini koruması için. Yalnız bu duaları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 bu ev sana ait. Burayı koru diye dua ediyorlar. Ondan sonra da Abdülmuttalip Mekke e, ahalisinin daha önce karar verdiği üzere dağlara çekiliyorlar. Yani Mekke ahalisi ileri gelenler konuşuyorlar. Ne yapabiliriz? Ne, ne, ne edebiliriz? Yani Ebrehe'ye nasıl karşı koyabiliriz? Hüsusunda aralarında tartışınca en son biz buna karşı koyamayız. Dağlara çekilelim diye karar veriyorlar. Nihayetinde e, Abdülmuttalip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 oraya koşarak gitmeye başlıyor. Ondan sonra doğuya çeviriyorlar herkesi. Şam tarafına başka tarafa ama Kabe tarafına hareket etmiyor. Subhanallah. Nihayetinde Allah Azze ve Celle ebabil kuşlarını gönderiyor. Bu ebabil kuşlarının e, taşıdığı üç tane taş var. Bu taşlardan birini kafasında taşıyormuş, ikisini de pençelerinde, ayaklarında.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 Yani bu hale getirdi Allah Azze ve Celle ondan. Değersiz, kıymetsiz bir hayvanın teze, o tezenin de dağılmış halini düşünün bu hale çevirdi diyor. Subhanallah. Evet. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği sahih bir hadisle kardeşlerim, Allah Azze ve Celle diyor aleyhissalatu vesselam Mekke'yi filden korudu. Mekke'yi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 Allah azze ve Celle'ye velet yani çocuk isnad ediyorlardı. Subhanallah. Ve meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. Cinleri Allah'a ortaklar yapıyorlardı. Allahu Akbar. Bunlar hepsi cahiliye'de var. Allah azze ve celle bakın nasıl söylüyor. Araf suresinde velillahi'l esma'ül husna fad'uhu biha En güzel isimler Allah'ındır. Ona Allah'a onlarla dua edin. Hederulledine <gülüyor> isimleri hakkında mülhütlük yapan, aşırı giden kimseleri bırak, onları bırakın. Sevizlemeye mekanı yameliyün, yapmış oldukları şeyin karşılığını göreceklerdir onlardı. Allah Azze ve Celle'nin, Ebu Hureyrenin rivayet ettiği hadise göre 99 güzel ismi var. Kim bunu sayarsa cennete girer. Burada kastedilen.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 ileri gidiyorlardı ve hevalarına uygun düşsün diye tahriflerde yani bozmalarda başka şeylere kaydırarak başka düşüncelere, başka inanışlara yönlendirerek böyle bir yanlış inan, inan, inanca gidiyorlardı. En'am suresinde haber verildiği üzere وَجَعْلُ لِلّٰهِ شُرَكَا الْجِنِ Onlar o cahiliye insanları müşrikler Allah'a cinleri ortaklar yaptılar. Ve khalaquhum o cinleri de Allah yarattığı halde. Ve haraqu lahu banina ve bir Bilgileri ve bilgisizce, ilimsizce Allah azze ve celle'ye oğullar ve kızlar uydurdular diyor. Subhanehu ve teala amma yesifun. Allah bunların vasıfladıkları Bunların uydurdukları şeylerden yüce ve münezzehtir. Bir ayette çok çok dehşet verici böyle insanın ürperten bir ayet-i kerime. Meryem Suresi'nde Tekatuss ya yetafattar namin ve tenşaqul ard. Yani Allah azze ve celle'ye oğul isnadından, çocuk isnadından dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak dedi. Allahu Akbar.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 ve afiyet vermeye, sıhhat vermeye devam eder diyor. Allah'tan daha sabırlı kimse yok Allahu akbar. Hani derler ya, halk arasında da kullanılır bu. Allah'tan, <gülüyor> Allah bunlara iyi sabrediyor ya falan deriz ya, hani. İşte bu hadis anlatıyor. Allah Azze ve Celle Es Sabur ismi vardır. Es Sabur, mübalakalı bir is e ismi, fail seyiralarından biri hatırladığım kadarıyla. Yani çokça sabreden,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 yani mazeret sundular. Ne dediler? Allah Azze ve Celle anlatıyor onlardan. Onlardan bahsediyor. Enam suresinde. Seyekulün lezine eşrekû. Lev şâe allâhu ma eşrekna. Müşrikler. Dediler ki eğer Allah dileseydi biz zaten şirk koşmazdık. Ve ne Babalarımız da şirk koşmazdı. Da. Allah dileseydi biz yani bunu yapmazdık. Ve ne harramna. ولا هرمنا من شيء biz herhangi bir şeyi de kendi kafamıza göre herhangi kılmazdık. Kezarike kezzebel ladina min qablihim hatta zaqa dasna. Onlardan önceki kimseler de böyle işte. Böyle yalanladılar ta ki azabımız onlara gelinceye kadar. Bun hal indikum min ilmi fetukhrijuhu <gülüyor> Deki sizin yanınızda bir bilgi bir ilim mi var ki bize çıkartabileceğiniz, ortaya koyabileceğiniz bir bilgi mi var? İlim kardeşlerim çok önemli. İlim nedir? Ve ilim قال الله ilim Allah'ın dininde ilim Allah böyle dedi Resulullah böyle seviyordu. İlim mi ki? Üçüncüsü de e, ilim ehli kimselerin dediği gibi bilmiyorum demek. İlim felsefe değildir. İlim kelam değildir. İlim Allah'ın kitabındaki ayetler ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sahih olan olarak bize nakledilen hadisleridir. Onların bir bilgisi mi var diyor. Allah Azze ve Celle bak nasıl tenkit ediyor ve onları nasıl tehdit ediyor. اِنْ illa اِلَّا ve in اَنْتُمْ illa tahrusun. Sizler ancak zanna tabi oluyorsunuz. Yani hevanıza tabi oluyorsunuz. Sizler ancak hırs gösteriyorsunuz. O müşrikler işte kaderi öne sürüyorlar. Yani bir biz yaptığımız amellere mecburuz. Allah dileseydi biz müşrik olmazdık. Babalarımız da olmazdı. Hiçbir şeyde haram yapmayazdık diyor. Hayır öyle değil. Allah azze ve celle insana iktiyar vermiştir. Seçme hakkı vermiştir. O yüzden hakla batılı zikrediyor. Hakla batılı anlatıyor. O yüzden resuller gönderiyor zaten Batıldan Şeytanın yolundan uzaklaştırıcı Allah'a yaklaştırıcı rasullar gönderiyor Dördüncüsü Bu müşriklerin O dönemki müşriklerin tabii biz bunların hepsini günümüze Günümüzdeki insanlar için Hepimiz için düşünebiliriz Hepimizin alacağı nasipler var bunlar <gülüyor> Dördüncüsü Onlar dirilişi inkar etmişlerdi. Vallahi bugün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 Zamanı geldiğince ölürüz. O kadar diyorlar. allah Teala buyuruyor. Nahl suresinde وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْتَ اِمَانِهِمْ Yeminlerinin en fazla, en fazlasıyla, en kuvvetlisiyle Allah'a yemin ettiler. لَا يَبَسُوا اللّٰهُ مَنْ <يَمُّك> Allah öldürdüğünü diriltmeyecek diyor. Bela وَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا Bilakis <بِلَكِس> Allah'ın üzerine bu vaattır ve haktır. وَلَا كِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا <يَعْلِمُون> Lakin insanların çoğu bilmezler. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اِخْتَلَفُوا ف۪يهِ Allah onlara ihtilafe düştükleri şeyde haber verecektir diyor. Bu, bu ayet-i kerimenin benzeri mana o kadar çok yok Kur'an-ı Kerim'de. Allah onların ihtilafe düştükleri şeylerde yarın kıyamet günü hüküm verecektir diyor. Bir ihtilaf varsa hangisinin hak ve batıl olduğunu yarın Allahu Teala verecek. Allah hak üzeri olmayı nasip etsin kardeşlerim. وَلِيَعْلِمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ وَاَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ Ve kafirlerin de diyor, yalancılar olduğunu açığa çıkartacaktır, ayırt edecektir Allah Azze ve Celle. Câsiye suresine bakıyoruz. Câsiye suresinde diyor ki, ve مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتِنَ الدُّنْيَا Bu müşrikler, diyorlar ki, bizim hayatımız ancak dünya hayatıdır. نَمُوتُ وَنَحْيَا Ölür ve yaşarız. وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهِرُ bize ancak zaman öldürür, zaman helak eder. Bundan gayresi yoktur diyorlar. <gülüyor> Ve mualehüm bir dal kimin Onların bir bilgisi yoktur. Onların hiçbir ilmi bilgisi yoktur. Enhum illa yadının onlar ancak zanda bulunuyorlar. Ve ida tut ne alehim ayetine benignatin mekan Onların üzerlerine bizim ayetlerimiz okunduğu zaman onların dedikleri.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 tesir etmişti, etki et, et, et, et, etmişti. Yani hac amellerinin içerisine de şirk bulaştırmışlardı, hurafeler bulaştırmışlardı. Mesela Kure işliler kendilerinin üstün olduğuna inanıyorlar. Ha, Allah azze ve celle onlara bir üstünlük veriyor onlara. Onlar, e, onlara bir fazilet veriyor, YouTube'de bulunuyor. Emniyetle, rızıkla vesaire. Ama bunlar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 vakfeye duruyorlar. Vakfe demek kardeşlerim gitmeyenler için söylüyorum. Orada durup Allah'a dua etmeye vakfe diyoruz. Bu Kureyşliler insanlara karışmazlarmış. Kendilerinin üstün tuttukları üstün saydıkları için. Humus denen bir bölgede Arafat'a da çıkmadan Müzdelife'nin olduğu bir yerde vakfeye duruyorlar. Kendilerinin üstün atladıkları için. O yüzden Allah Azze ve Celle Bakara suresinde sonra insanların indiği yerden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 Ama onlar böyle yapıyorlardı. Böyle addediyorlar. Ayşe radıyallahu anh'ın anh rivayetinde diyor ki Kureyş Müzdelife'de e, şey yapar Vakfı'ya durur. O Humus denilen yerde diyor. E, Arapların diğerleri de diyor Arafat bölgesinde e, vakfı yapanlardı. İslam geldiği zaman İslam geldiği zaman eee Nebi Aleyhissalatu vesselam'a eee Arafat'a gitmesini Allah Azze ve Celle emretti. Sonra orada eee vakfe yaptı Aleyhissalatu vesselam. Sonra da oradan indi diyor. "Sümme efidu min hayth afada'n nas." ayet-i kerimesiyle bu teyit edilmiş oluyor. Ayşe radıyallahu anha rivayetinde de böyle. Altıncısı kardeşlerim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 Söz yani yağmuru yıldızlardan, burçlardan istiyorlardı. Cinlere sığınma hususundaki ayet-i kerimeye bakın. Ve ennehu kâne ricalim minel insi yaudune bir ricalim minel cin. Ve bir takım insanlardan olan kimseler cinlerden bazı kimselere sığınıyorlardı da fezâdûhum rahakâh. Evet. Onlar yani cinler İnsanların taşkınlığını artırıyorlar. Kureyş'in içerisinde böyle bir inanç da vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de gelen bir hadise kardeşlerim bunu şöyle beyan ediyor. Ümmetimden dört amel diyor. Dört şey cahiliye işlerinden Yani o cahiliyede yapılan, müşrikken yapılan amellerdendir. Bunları terk etmezler diyor. allah Ekber. Varsa terk edelim bunları.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 Evet. hadis devam ediyor bir başka hadiste Ebu Hureyre hadisinde insanlar arasında iki şey vardır ki onlar küfürdür diyor nesebe etmek ve ölüye ağıt yapmak yakmak yedincisi bu müşrik olan Kureyşliler müşrik olanlar putlar adına e, kurban kesiyorlar onlar adına hayvan boğazı diyorlardı ve Lat ve uzza adına da yemin ediyorlardı kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Maide suresinde ve Madiduha alen Nus ve putlar adına kesilen şeyler ve entestaximu bil ve fal okları kısmet aranmanız la alikum İşte bu bir fisktir. Yani küfür amelidir manasına. Necim suresinde ise efara ey Lat ve Uzza. Lat ve Uzza'yı gördün mü? Lat. Lette Yeluttu'dan türeme bir isimdir. Lat adındaki kimse daha önce salih bir adamdır ve insanlara böyle sedef yemeği yaparmış Araplara. Sedef yemeği ise arpa veya buğdayın ezilerek içerisinde bir miktar tereyağı katılarak veya da ile tatlandırılarak yapılan bir yemek. Bunu yapar bu adam.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 Normalde. E Azza kelimesinin müennisi, müennesi. E, bu lat gibi değil, lat bir e, taş. Uzza ise bir hurma ağacı. Bir, bir ağaç. Bu Taif ile Mekke arasında bir ağaç. Menatta ve Menatta Mina'dan e, esinlenerek, Mina kelimesinde, da biliyorsunuz çok kan akıtıldığı için, yani e, kurban falan kesildiği için oraya nispetle diyor alimler. Evet, Lat'ı, me, e, uzayı Menat'ı, üçüncüler olan Menat'ı gördün. Elekumun <gülüyor> Bekaru ve unfa. Erkekler sizin de kızlar Allah'ın mı? Tülke eden kısmetin beyza. Bu ne biçim haksızca bir taksimattır? Haksızca bir paylaşımdır diyor. İnhiye illa esma. Bunlar ancak Lat, Uzzâ, Menat ve diğerleri. Sizin ve babalarınızın İnhiyel lah esm an sümeyt muhaentum ve sizin ve babalarınızın verdiği birer isimlerdir. Menzerallah bihmin sultan Allah bunlar hakkında hiçbir bilgi, hiçbir delil indirmedik. İlyette bi ona illa sizler ancak sana tabi oluyorsunuz ve ma tahvel enfus ve canlarınızın çektiği şeye, istediğiniz şeye tabi oluyorsunuz. Ona kadja hem mir rabbihem elhuda muhakkak ki Rabbinden bir hidayet gelmiştir. Diyor.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 Mescid-i Haram'ın işlerini yüklenmekten dolayı da övünüyorlardı. Mü'minî suresinde Allah Azze ve Celle Onlar kibirlenerek, büyüklenerek hezayanlar savunuyorlardı. Yani e, Mekke'nin müşrikler bir meclis oluşturur. O mecliste şiirler söyler, söylerler. Ondan sonra orada e, kehanetten, kahinlikten bahs bahsederler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 ve hatta bir e, lider konumundaki e, büyük saydıkları bir adam var. İbn Abbas radıyallahu anh bununla kast edilen diyor ya Velid bin Mugire el Kurayshi ya da Habib bin Amr ibni Amr es-Sakafi bunlardan ikisinden biridir diyor. Bu iki kariyenin e, yani iki şehirle kast edilen de Mekke ile Taif. Bu adamlardan birine indirilseydi ya Kur'an ne diye Muhammed'e indirildi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 Kureyş kehanetle, uğursuzlukla uğraşıyordu. Bununla iştigal ediyordu. İşleri güçleri kah kahinlikte bulunmak, kahinlere gitmek yahut bir takım şeyleri uğursuz adetmekle meşgul idiler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki e uğursuzluk şirktir. sahip bir Hadis'te, Ahmed'in rivayet ettiği sahip bir Hadis'te. Müslüm'de gelen, Ebu Hureyre'den gelen rivayette ise diyor ki Uğursuzluk yoktur. Ancak fe'l vardır. Yani imserlik vardır. Yani imserlikle kastedilen diyor, salih bir kelime. Yani sizden bir, bir kimse işittiği zaman düzgün, güzel olan bir kelimedir, güzel olan bir sözdür diyor. Uğursuzluk yok, imserlik var. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste de, herhangi bir hastalıkta bulaşıcılık yoktur.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 bir yerden rahatsız olursa diyor e, müellif yani bir evden ve hatta bir arabadan ondan sonra eee ve hatta eşinden e, yani bir sıkıntı yaşarsa e, bunu da şu hadisle e, bağlamış ve hatta o hadisten de delil alarak uğursuzluk olsaydı üç şeyde olurdu. Kadında evde öbide, bir de atta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 Önce kendin hepsini sorması sorgulaması gerekiyor bir insan. Arabayla ne alakası var bunun? Allah'a dayanıp güvenmesi gerekiyor. Ondan sonra rahatsız oluyorsa, buna rağmen rahatsız oluyorsa değiştirip veya başka bir şekilde değerlendirir vesaire. Evet kardeşlerim. Birkaç hadis daha zikredeyim bitireyim inşallah.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 hayızlı iken hayızlı bir kadına yaklaşırsa yani cema ederse eşi hayızlı iken biraz daha açayım eşi iken onunla cema ederse yahut da kadına önden değil de arkadan dübüründen yaklaşırsa muhakkak ki Muhammed'in üzerine indirilen dinden beri olmuştur diyor Allah oklar. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Aynı zamanda büyük günah olan şeyler.